yardıma nâil olacaklar. O putlar, kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar, onlar için hazırlanmış askerler. O halde, ey Rasûlüm! Üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma! İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz, kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize.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 Alim odur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen odur. Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. verir. Sübhan'dır, münezzeh'tir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.